Elhamdülillah Assalatu vesselamu ala rasulillah Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd Inşallah bugünkü dersimiz Yine e, Bidatlar hakkında olacak Geçen dersi de Tamamlayamamıştık e, Bugün de e, Bidatlar hakkındaki Bazı kaidelerin devamını Zikredeceğiz inşallah Bu kaydelerden bazıları kardeşler daha önceden de gördüğümüz gibi ibadetlerden umum olarak Kur'an ve sünnette geçen ibadetleri bir zamana veya bir mekana veya bir keyfiyete taksisleştirmek <gülüyor> caiz olmadığını görmüştük. Nasıl? Bu Abu Ebu Şame, ilim ehlinden birçok kişi zikretti. Ebu Şame, Şatibi, Ibn İslam İbni Qayyim İbni Kayyim, Elbani Rahimahumullah Teala hepsi bu kaidei zikrederler. Örnek vereyim. Bu kaidei daha önceden görmüştük ancak biraz daha açmak e, yani biraz daha açmak istedim. allah Teala diyor ki Ey olanlar iman, Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin. Dolayısıyla Allah'ı çokça zikretmek fazilettir. Kişi buna ecir alır, sevap alır. Fakat bir kişi gelse dese ki, Allah'ı çokça zikredin diyor Allah Teala. Dolayısıyla halakalar yapalım. Taşla zikredelim. Bir keyfiyet yapalım buna Bir keyfiyete taksitleştirelim. Diyelim ki halakalar yapıyoruz, böyle zikir olur. Veyahut da bağırarak zikir olur. Yapsa ne yapar? Veya şu zamanda zikir olur. Saat 1'de her gün, saat 1'de özellikle saat 1'in bir fazileti var, bir meziyeti var. Her gün saat 1'de yapacağız. Veyahut da özellikle bu yerde, bu yerin bir fazileti var, özellikle bu yerde zikir yapmamız lazım. Veya da özellikle halakalar yaparak veya dönerek veya bir keyfiyete taksisleştirdiğin zaman, o zaman bidata girmiş olursun. Bunu iyi anlayın. Bundan dolayı İbn-i ve Dârimi'de geçen i̇bn Mesud radıyallahu teala anhu'nun eserinde i̇bn Mesud Kufa'da bir mescide geliyor. Bakıyor ki insanlar halaka yapmış, taşlarla zikir çekiyorlar. Birisi diyor yüz defa şunu deyin, hepsi yüz defa o zikiri çekiyor. Bunun üzerine İbn-i radıyallahu teala anhu kızıyor ve diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabı kaşığı daha yeni daha kırılmadı. Elbiseleri daha e, yıpranmadı. Ashabı mevcut. Ya siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden daha güzel bir metot getirdiniz veya da dalalet ve sapıklığın kapısını açtınız. İbni Mesud bu sözlerle inkar ediyor. Niye? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve islam Allah'ı zikrediyordu. Fakat bu keyfiyet umum olarak geçiyor Kur'an ve sünnette. Fakat sizin yaptığınız bu şekil peygamber öğretmemiş, ashabı da yapmamış. Ya siz peygamberden daha iyi biliyordunuz. Peygamberin yapmadığı o hayırı siz daha iyi biliyorsunuz o peygamberden. Veya da siz sapıklığın kapısını açtınız. Diyor İbni Mesud. Bunun üzerine onlardan bir tanesi diyor ki ya be Abdurrahman. Ea, Abu Abdurrahman, bugünkü bidatçıların dediği gibi bak aynı aynı delili getiriyor. Diyor ki biz ancak hayır istiyoruz. Yani Allah'ı de ne kötülük var? İbn Mesud radiyallahu teala anhu da diyor ki "Kem min muridin il len yusibe." Nice hayır isteyenler var ki o hayır onlara isabet etmez. Dolayısıyla umum olarak varit olan Allah'a çokça zikreden ayetini onlar bir şekile taksisleleştirdikten dolayı bidata girdiler. Buna binaen İbn Mes'ud radıyallahu teala anhu da onları hemen hemen dağıttı ve kızdı. Bunun bidat olduğunu anlattı. Yine başka bir misal verecek olursak bir kişi Allah yani şöyle diyeyim. Allahü Teala ayetinde diyor ki Allah ve melekler peygamberine salat getirirler. Ya, ey iman edenler peygambere salat ve selam getirir. Dolayısıyla peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat etmek nedir? Sünnettendir. Bir kişi bu salatı özellikle bir vakite veya bir zamana bir zamana tahsis ederse delil varet olmayan, çünkü cuma günleri salat getirmek sünnetten, orada delil var. Ancak kendi kafasına göre bir zaman veya bir mekan belli ederse dese ki ben her gün Saat 2'de salat getireceğim. Çünkü saat 2'nin bir fazileti var, bir üstünlüğü var, bir meziyeti var derse o kişi bidat girmiş olur. Veyahut da dese ki ben her kalktığımda salat getireceğim derse şeriatın sebep yapmadığı bir şeyi sen sebep yapmış olursun ve bidata girmiş olursun. Bundan dolayı İbni Ömer radıyallahu teala anhu bir kişi hapşurduktan sonra Diyor ki Elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah. Hapşurmayı salat getirmeye sebep kılıyor. Hafşurduktan sonra diyor ki Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ibn-i Ibn Umar radıyallahu teala anhu da kızıyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize sadece Elhamdülillah'i öğretti Hafşurduktan sonra. Ben de vesselatu vesselam ala Rasulullah diyorum ama özellikle hapşurduktan sonra neden bunu yapıyorsun? Eğer bu hayır olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize öğretirdi. Diyor ve İbn Ömer radıyallahu teala anhu orda o şahsa inkar ediyor. Kızıyor. Salat ve selam her zaman getirilir. Ancak sen özellikle hapşurduktan sonra bunu yaptığından dolayı Peygamber bunda hayır olsaydı, özellikle bundan sonra salat getirmek sünnet olsaydı, müstahap olsaydı, güzel olsaydı Peygamber bize öğretirdi. Sen o salatı bir zamana veya bir sebebe tahsisleştirdiğinden dolayı o salatı bidate girmiş olursun. Bunun dolayı İbn Umar radıyallahu teala bunu inkar ediyor. Bu eseri de Şeyh Albani rahimehullah teala sahihliyor. Bunun dolayı kardeşler Bir kişi zikiri veya herhangi bir ibadeti tahsisleştirdiği zaman size o şahıs dese ki bunda ne, ne kötülük var derse hemen bu kaydeyi hatırlayın. De ki doğru bunda güzellik var. Ancak sen özellikle bir zamanı meziyet yaptığından dolayı veya bir mekanı bir fazilet yaptığından dolayı kendi kafana göre hüküm vermiş oldun. Çünkü şeriatta da demiyor şu zamanda illa bunu yapacağın diye veya bu zamanda illa şu yerde illa bunu yapacağın diye. Sen kendi kafana göre onu yaptın. Dolayısıyla sen kendi kafana göre bir fazilet belirledin. Bundan dolayı bidata girdin. Ancak yok fazilet verilemeden bunu yaparsan, Şatıbi'nin de dediği gibi misal ben her gün ikindiden sonra Kur'an okuyacağım. Ve her gün akşam yatsı arası Kur'an okuyacağım. Bu zaman taksisleştirdim. Burada bir zaman belirledim. Bidata girmiş oldun mu? Girebilirsin de girmeyebilirsin de. Niyete bağlı. Desen ki her gün ikindiden sonra bu zikiri yapmam bir beziyettir, bir fazilettir dersen şeriatın yapmadığı, belirlemediği, fazilet yapmadığı şey sen fazilet yaptın, bidata girdin. Ama yok desen ki ben ikindiden sonra benim bir vaktim oldu. O zaman çalışmıyorum misal. O zaman ben zikir çektim. O zaman ben Kur'an okudum. Bidata girmiş olur musun? Girmiş olmazdın. Dolayısıyla burada önemli olan kişinin kişinin evet. niyetidir. Bu bilindikten sonra kardeşler Şehir İslam İbni Tehmi iktidar sıratın müstakimde şöyle bir şey zikrediyor. Diyor ki bazı insanlar Herhangi bir ibadeti bazı zamanlara veya bazı mekana veya bazı keyfiyetlere nasıllığa taksis ediyor. Bu bidat dedik. Ancak bunu yaparken diyorlar ki biz bunda fazilet aradığımızdan dolayı yapmıyoruz. Başka bir şeyden dolayı yapıyoruz. Diyorlar. Fazilet aramız yani o vakit veya o zaman ve o keyfiyette bir özellik yok diyorlar ama yine de yapıyorlar. İbn-i teala diyor ki, bunu yapan kişi yalan söylüyor diyor. Çünkü bir kişi özellikle bir vakite veya bir zamana veya bir keyfiyete e, o ibadeti tahsisleştirdiği zaman ille bir sebepten dolayı yapıyordur. İlle bir sebepten dolayı, yoksa sebepsiz yapmaz. Ya bu sebep dinden dolayı, orada bir fazilet aradığından dolayı veyahutta da dünyevi şeyden dolayı, o vakitte vakti olduğundan dolayı veya o zamanda denk geldiğinden dolayı. Diyor ki eğer bu kişi dünyeviden dolayı yapmıyorsa bu kişi dolayısıyla dinden dolayı yapıyordur. Her ne kadar da burada bir fazilet aramıyorum dese dahi bu kişi yalancıdır. Bilakis fazilet arıyordur. Örnek verelim. Bir kişinin bazı insanlar mevlüt kutlarken diyor ki biz bu mevleti kutlamamız ben bu mevlütten e, yani ibadet olarak yapmıyorum diyorlar. Değil mi? Bazıları öyle diyor. Bir ibadet yapmıyoruz gibi bir dataya girelim diyor. Ya özel, yani o gün peygamber doğdu diye e, seviniyorum işte camiye gidiyorum diyor. Cevap olarak Şeyhülislam İbni Temi rahimullahü Teala diyor ki, o kişinin özellikle o gün camiye gitmesi ve özellikle o, o zamanda ziyade ibadet yapması bu kişinin, sevap beklediğine delildir. Yani özellikle sen o gün neden camiye gidiyorsun ve özellikle neden o gün ziyade ibadet yapıyorsun? Demek ki bundan bir ecir ve sevap bekliyorsun. Ecir ve sevap beklediğinden dolayı bu direktmen ibadete girmiş oluyor. Çünkü ecir ve sevap ancak ibadet do dolayı alırsın. İbadet olmadığı zaman ecir ve sevap almasın. Dilinle desen dahi bu ibadet değil, ecir ve sevap beklediğinden dolayı otomatikmen ibadete girmiş oluyor. Bundan dolayı buna da e, dikkat edilmesi gerekir. Her ecir ve sevap beklediğin şey ibadettir. İ, yani ibadetse tamam yapıyorsun ama ibadet değilse sen o zaman bidata girmiş olursun. Sevap ve ecir beklediğinden dolayı. <gülüyor> Bu bilindikten sonra <gülüyor> bazı insanlar diyor ki zaman veya mekan veya bir keyfiyete herhangi bir ibadeti tahsis ettiğin zaman ancak bunları halvetinde yaptığın zaman yani tek başına yaptığın zaman, insanlar arasında yapmadığın zaman, tek başına evinde yaptığın zaman, herhangi bir keyfiyetle bir zikir Ve herhangi bir zamanda veya mekanda tek başına yaptığın zaman bidata girmesin diyorlar. Ancak insanlar arasında yaptığın zaman bidata bidata girirsin diyorlar. Bu sözü de şatibi Rahimallahu Rahimullah-u Teala'dan naklediyorlar. şatibi El-Yatisam isimli kitabından. Ala kulli hal <gül> Doğru olan görüş, velev ki cemaat içinde yap, insanlar arasında yap, cehren yap, velev ki tek başına yap, bir zaman veya mekan taksisleştirdiğin zaman veya bir keyfiyet taksisleştirdiğin zaman, mutlak olarak bidata girersin. Şatibi Rahimullahu Teala'nın kastı da şudur. Şatibi diyor ki tek başına yaptığın zaman veya insanlar arasında yaptığın zaman daha büyük bir günah oluyor diyorsun. Çünkü insanlara sen orada sapıtmasına sebep oluyorsun. Suizanda bulunmasına belki sebep olursun diyor. Ancak tek başına yaptığın zaman bu ihtimaller olmadığından dolayı daha az günah diyor. Şatibi Rahimullahu Teala'nın kastı da kastı da budur. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kullu bid Her bidat dalalettir sapıklıktır. Demiyor ki ancak tek başına yaptığın hariç veya cemaatle yaptığın bidatlar sapıklıktır demiyor. Bilakis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem umum ifade ediyor. Bu bilindikten sonra kardeşler Başka bir kayıda geçen sefer de zikretmiştik. Ancak fazla açamamıştık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Câber ibn-i hadisinde Kullu bid'atin dalâle Her bid'at dalalettir. Dolayısıyla dinde hasen bid'at, güzel bid'at yoktur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün bid'atlar diyor usulcülere göre kul kelimesi umumların en umumudur. Yani e, umum genel, ifade. genel ifadedir. Yani bütün bidatlar dinde her yenilik bidattır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı seleften birçoğu bidatın hepsinin dalalet ve sapılık olduğunu açıklamıştır. Misal i̇bn Mesud diyor ki el-iqtisâde fissünnâ حَيْرٌ مِنَ الْإِشْتِحَادِ فِي الْبِدْعَةِ وَكُلِّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ Sünnette iktisatlı davranmak, az bir sünneti yapmak, çokça bidat yapmaktan daha hayırlıdır. Yani insan çokça ibadet yapıyor ama ibadetinde bidat olarak yapıyor. O mu daha hayırlı? Yoksa ben çok az sünneti yapıyorum ama sünneti göre yapıyorum. Şüphesiz ki birincisi daha hayırlısı. İkincisi Allah'a yaklaşmak iste Niyeti Allah'a yaklaşmak ama Allah'tan ne yapıyor? uzaklaşıyor. Sonra diyor ki İbn Mesud ve bid'atin dalalet her bid'at dalalet ve sapıklıktır diyor. Yine İbn Ömer diyor ki kullü bid'atin Dalala ve in ra'ahu en-nas hasene. İnsanlar güzel görse dahi her bid'at dalalet ve sapıklıktır. Bu da İbn eseri. Bundan dolayı Dinde güzel bidat var kapısını açtığın zaman her bidatçı kendi yaptığı bidatını güzel diye söyler. Güzel olduğunu iddia eder. Dolayısıyla dinde kötü bidat kalmaz. Çünkü her bidatçı benim bidatım güzel. O benim bidatım güzel. Şişçiler benim bidatım güzel. Ee, dönenler benim gibi bidatım güzel diyecek. Dolayısıyla dinde kötü bidat kalmayacak. Dolayısıyla bu şeyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı bu, bu şeyin kapısını açmıştır ve demiştir ki kullü bid'atin dalali. Her bid'at dalalettir. Ve özellikle her cuma günü Câbir ibn Abdillah'ın hadisinde olduğu gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her cuma günü bu şeyi tekrarlardı. Bu hutbeyi Derdi ki dinde her yenilik bid'attır. Her bid'at sapıklıktır. Her sapıklıkta ateştedir. Diy insanlar eee hatırlasın diye, bilsin diye, kafasına yerleşmesi, yerleşsin diye her cuma peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu, bunu tekrarlardı. Bu malum olduğunda bazı insanlar dinde güzel bidat varmış gibi göstermek için bazı şüpheleri delil olarak getiriyorlar. Bu şüphelerden bazıları meşhur İbni Ömer e, Meşhur Ömer radıyallahu teala anhunun ni'metül bidatu Hadihi. Bu ne güzel bidat sözünü delil olarak getiriyorlar. İbn Ömer, Ömer radıyallahu Teala anhu bunun bu sözü söylemesinin sebebi insanlar e, cemaatle teravih kıldığını gördüğünde Ömer radıyallahu Teala anhu diyor ki bu ne güzel bir bidattır. Baktığımız zaman cemaatle kılınan teravih namazı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında kılınmış. Bilakis peygamber kılmış birkaç gün. Sonra ümmetime farz kılınır diye terk etmiş. Ve kendisi yalnız evde kılmış. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Ömer r.a. zamanında insanlar cemaatle teravih kılıyor. Bunu gören Ömer Allahu teala anhu diyor ki bu ne güzel bir bidattır. Baktığımız zaman bu fiili cemaatle teravih kılınan bu namaz teravih aslında bidat değildir. Niye? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmış. Ancak yapmaz, yaptıktan sonra bir mani ortaya çıkmış. O da nedir? Farz kılınır değil. Bu mani olduğundan dolayı terk etmiş. Biz geçenki kaydede dedi dedik ki Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmasına bir mani varsa, sonradan o mani ortadan kalkmışsa bizim yapmamızda bir, bir beis yoktur demiştik. Buna misal olarak da mikrofonu verdik. Değil mi? Dedik ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bir mani var. O da nedir? Mikrofon icat edilmemiş. Ama o mani şu an ortadan kalktı. Dolayısıyla bizim bu mikrofonu kullanmamız, kullanmamız caizdir dedik. Aynı şekilde Umar radıyallahu teala peygamber vefat ettikten sonra o mani ortadan kalkıyor. O da nedir? Farz kılınma kılınma e, tehlikesi. Ortadan kalkıyor. Çünkü peygamberden sonra vahiy vahiy kesilmiştir. Artık kimse vahiy alamaz. Bazı tarikatçıların dediği gibi. Onlar diyor daha hala vahiy geliyor ama e, Müslümanlara göre Ehl-i Sünnet'e göre vahiy kesilmiştir. Dolayısıyla bu bidat olmadığını anlıyoruz. Peki Ömer radıyallahu anh niye bunu dedi? Bu ne güzel bir bidattır. Dinde lafızlar üçtür. Şer'i lafızlar, lugavi lafızlar veya istilahi lafızlar. Şer'i lafız demek Kur'an ve sünnette geçen lafız. Allah ve Resulü'nün kullandığı genellikle kullandığı lafızlar. Lugavi lafızlar ise kelimeler ise Arap lügatında kullanılan kelimeler. Örnek vereyim. Salat nedir? Şer'an Kur'an ve sünnette salat bizim bildiğimiz namaz kılmaktır değil mi? Ama salatın bir de lügat manası var. Arapça. Arapların kullandığı yani e, daha e, İslam gelmeden önce kullanılan mana. Arapların kendi dilinde kullanılan mana salat demek dua demek. Dua demek. Bundan dolayı Kur'an'da bazı yerlerde, yerlerde, bir yerde diyeyim, Allahu Teala diyor ki, وَسَّلِّ عَلَيْهِمْ سَنْا onlara salat et. Yani onlara zekat verenlere dua et. Dolayısıyla bunu Allahu Teala burada bu kelimeyi lügat manada kullanmış, şer'i manada kullanmamış. Dolayısıyla bazen şer'i manada kullanılabilir lafızlar, bazen de lügat manada kullanılabilir. Bazen de istilah manası, sonradan gelen insanların istilah ettiği manada kullanılabilir. Bunları ayırt edersen konuyu anlarsın. Ayırt etmezsen kafan karışır ve yanlış anlarsın, anlarsın. Ömer radıyallahu teala anhu da burada baktık. Bu şey bidat değildir çünkü peygamber yapmış zaten. Dolayısıyla "niyametül bidatü hadi bu ne güzel bir bidattır" demek ki anlıyoruz ki Ömer bunu lügat manada kullanmış. Yani bidatın lügat manası nedir?" Sonradan yapıl sonradan ortaya çıkmış. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında unutulmuş, yapılmamış, sonradan sonradan hatırlanmış ve yapılmış. Demek ki burada Ömer radıyallahu Teala anh'un kastı lügat manası şer'i mana değildir. Lügat mana manasıdır ve şer'i mana manası değildir. Bu şeyleri karıştırırsan hataya girersin ve birçok insan maalesef bu terimlerde hataya giriyor. Örnek vereyim. Şimdi diyelim ki fıkıh fıkıh şer'i manada nedir? şer'i manada fıkıh yani Allah ve Resul'ün kullandığı fekuha kelimesi e, dinin tümünü bilmektir yani akaid biz, bizim bildiğimiz fıkıh ahlak dinle alakalı bütün şeyler fıkıhtır peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki i̇bn Abbas'a Allahumme fekihuh fil din. Ey Allah'ım onu dinde fıkıh, fık, fıkıhcı kıl. Bilgilendir. Başka hadiste diyor ki Allah kim için hayır isterse onu dinde fıkıhcı kılar. Sen sonradan gelen insanların fıkıhcılara göre fıkıh yani alim fıkıh alimlerine göre fıkıh ise fıkıh insanın yaptığı ameller işte muamelat falan bütün bu güncel şeylere fıkıh deniliyor. Sen Buradaki şer'i mana ile istilah manası arasında bir fark var. Şer'i manada yani Kur'an ve sünnette geçen fıkıh, dinin tümünü e, içeriyor. İstilahcıların, fukahanın kullandığı fıkıh ise sadece bizim bildiğimiz fıkıh ilmine dairdir. Sonra birisi gelse dese ki, fıkıh ilimlerin en hayırlısıdır. Hadis ilminden de daha hayırlı. Delilinle ne desek? Dese ki, çünkü Allah Resulü diyor ki kim birisinde hayır isterse Dinde kılar. fakih kılar. İşte burada yanlışa girmiş oluyor ve yanlış anlamış oluyor. Çünkü peygamberin kullandığı kelime burada şer'i manadır. istilah manası değil. Şer'i manada ise dinin her şeyini bilmek. Yani kim Allah kim için hayır isterse onu dini, dinde bilgili kılar demek istiyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ise kendi çıkardığın istilahtan anlıyorsun ve burada hataya giriyorsun. Başka örnek vereyim. Tevessül şer'i mana tevessül bizim bildiğimiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne de kullanmış bildiğimiz gibi Allahu u Teala'nın isimleriyle dua etmek Allah-u Teala e, kendi amellerinle Allah'a yaklaşmak bir de salih insana gidip bana dua edermesin diye e, talep etmek tevessül bu manadadır dolayısıyla Allah-u Teala'nın şu ayetinde Allah'a yaklaşmak için tevessül arayın vesile arayın yani ibadetler yapın Şer'i manası budur. İbn Kazîrahîmullah Teala diyor ki selefin icması ile buradaki tevessülden vesileden kasıt ibadetlerdir diyor. İcma'yı naklediyor. Sonradan çıkan insanlar, bir takım insan, tarikatçılar gibi tevessüle başka bir mana vermişler. Demişler ki tevessülün manası işte fulanın zatı için, hakkı için, yüzü suyu hürmetine dua etmek. demiş. Öyle anlamışlar. Sonra bir kişi dese ki sonra ne, ne yapıyorlar? Bak tevessül filanın yüzü suyu hürmetine hakkı için dua etmek caizdir diyorlar. Veya bir kişi kabire gidip oradan bir medet ummak, onu vasıta kılmak caizdir diyorlar. Delilin ne diyorsun? Diyor ki bak Allah diyor ki ile ilvesin Allah'a yaklaşmak için vesile arayın. Kendi çıkardıkları kelimeleri ile ile Kur'an ve sünneti anlamaya çalışıyorlar ve burada burada iş iş E, bidata giriyorlar ve yanlış e, anlamaya giriyorlar. Dolayısıyla Kur'an ve sünnette bir kelime geçiyorsa bu kelimenin şer'i manada mı kastediliyor yoksa lugavi manada mı kastediliyor veya normal umum kitaplarda geçtiği zaman bir kelime istilah manada mı kastediliyor kast dikkat edilmesi lazım. Etmezsen e, hata yapmış olursun. Ve belki dalla Allah göstermesin şirke doğru e, gidilebilir bu yani. Ana <gülüyor> Dinde güzel bir bidat var diyenlerin başka bir delili ise <gülüyor> Müslüm'de geçen Cerir İbn Abdullah el hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e birkaç insan geliyor. İhtiyaç olan fakir insanlar geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunlara sadaka verilmesi için teşvik ediyor. Sonra bir adam kucağı dolu para getiriyor ve peygambere veriyor bu insanlara verilmesi için. Bunu gören insanlar da sadaka vermeye başlıyorlar. Yani bu insan sebep olmuş oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki "Men sennefe fi'l-İslamü sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha." Kim İslam'da güzel bir sünnet yaparsa o sevabını alır ve ondan sonraki gelen insanlarda, aynı ameli yapan insanlarda, insanların sevabını da alır diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu hadiste bazı insanlar diyor ki bak, kim İslam'da güzel bir sünnet yaparsa, çığır açarsa Türkçe, çığır açarsa dolayısıyla biz de yaptığımız bu bidatlar güzel bir şeydir. Çığır açıyoruz, demek ki dinde güzel bir bidat bidat hasene vardır diyorlar cevap olarak deriz ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buradaki kastettiği iki ihtimal vardır ya birinci ihtimal sizin dediğiniz gibi dinde yenilik icat etmek veyahut da ikinci ihtimal ise dinde bir şey sünnet olan bir şey dinde var olan meşhur olan bir şeyi ihya etmek hatırlatmak yaşatmak Baktığımız zaman bu iki ihtimaldan hangisi daha kuvvetli? Bilakis hangisi daha kesin? Şüphesiz ki ikinci ihtimaldır. Çünkü birinci ihtimal olamaz. Çünkü peygamberin başka hadisleri de var. Orada da ne diyor? Her bidat dalalettir diyor. Her yenilik bidattır diyor. Kötülüyor bidatı. Dolayısıyla bu ihtimal ortadan kalkmış oluyor. Ne kalmış oluyor? İkinci ihtimal kalmış oluyor ki hadisin sebebi de zaten bunu onu kuvvetleştiriyor. Çünkü adam yeni bir şey icat etmiyor. Bir şey e, sadaka veriyor. İnsanlar bakıyor ki e, e, insanlar da o kişiye iktidar ediyor, uyuyor ve hepsi sadaka vermeye başlıyor. Dolayısıyla kardeşler bu kıssadan anlaşılacak hiçbir zaman bir hadis okuduğunuz zaman veya bir ayet okuduğunuz zaman tamam bu kesin böyledir diye yapmayın. Bilakis Selef bu, kısa, bu ayeti, bu hadisi nasıl anlamış? Selefin anlayış şekli nasıldır? Bu hadisi açıklayan, beyan eden başka hadisler var mıdır diye bakılması gerekir. Yoksa kendi kafana göre bir şey yaparsan bidat ve dalalete düşmüş olursun. Ve İslam'da her dediğin sözün bir selefi olması lazım. Bir kişi gelirse, bir şey icat etse, bir şey söylese, mecbur bu söylediği şeyin bir selefe olması lazım. Sahabeden, tabinden bir dayanağı olması lazım. Dayanağı yoksa bu kişi sapıklıktadır, ateştedir. Çünkü ta peygamberden bu zamana kadar gelen bir taife bir grup vardır. Her zaman hakta olacak bir grup. Her zaman hakta olacak bir grup vardır. Dolayısıyla sen yeni bir şey çıkardığın zaman ve buna da doğru hakikat olarak iddia ettiğin zaman demek ki bu yenilik Sahabede yoktu, tabiinde yoktu, onlarda hak yoktu demiş oluyorsun. Halbuki peygamber diyor ki sahabeden bu zamana kadar hak, bilakis kıyamete kadar hak her zaman gelecektir. Başka bir şüphe ise kardeşler, geçen haftada gerçi bunu zikrettim. İbn Mesud radıyallahu teala anhunun sözü. Marahun nasu marahu'l muslimun hasan fa hu indellahi hasan. Müslümanların hasen güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir. Bu eser merfu olarak zikrediliyor. Yani peygamber dediği zikrediliyor. Fakat bu peygamberin sözü değildir. İbn Abdil Hadi'nin dediği gibi ittifakıyla. Bu İbn Mesud radıyallahu teala anhunun sözüdür ve ilim ehli bu eseri İbn Mesud'un bu sözünü Ee, bidat, bidata delil getirmiyor. Yani güzel bidat vardır diye delil getirmiyorlar. Bilakis icmaya delil getiriyorlar. Yani Müslümanların güzel gördüğü Allah katında da güzeldir. Yani Müslümanların ittifak etmi, ettiği, icma ettiği şey Allah katında da güzeldir. Yani icmaya delildir. Yoksa iki kişi orada veya on kişi orada bir şey güzel görmüş o Allah katında güzel olabilir mi? Güzel olamaz. Bilakis bütün Müslümanlar bir şey icma ettiyse, icma dinde, dinde delildir. Bilakis ilim ehlinin birçoğu icmayı, e, hatta icmayı Kur'an ve sünnetten daha güçlü bir delil olarak görüyorlar. Çünkü Kur'an ve sünnette bir insan Allah şöyle kastetti, Resul böyle kastetti, şudur diyebilir. Ama ancak icma ver dediği zaman ic, icmanın delaleti kat'idir. Yani diyemez. Yok buradaki kasıt budur. Buradaki kasıt budur diyemez. İcma olduğu zaman bitti. Artık o yollara giremez. Aynı şekilde Kur'an'ın cem edilmesi meselesi de olarak Kur'an'ın cem edilmesinde güzel bir data delil olarak e, getiriyorlar. Buna da daha önceden cevap vermiştir. Vermiştik. Fakat biraz daha açalım. Sabe zamanda, Abu Bekir radıyallahu teala anhu'nun zamanda, Kurra'lar, ilim ehli, birçoğu vefat ed, öldürüldükten sonra, Kur'an'ın unutulması, yok olmasından korkuyorlar ve, musaf haline getiriyorlar, Ebu Bekir radıyallahu teala anhu'nun zamanında. Bunu teşvik eden de Ömer radıyallahu teala anhu oluyor. Diyor ki Kur'an' Bekir'e, Kur'an'ı yani Kur musaf haline getir. Bekir'in ilk dediği şey şu. Peygamberin yapmadığı şey ben nasıl yaparım? Bak. Sahabenin fıkı anlayışına bak. Peygamber yapmadıysa ben bunu nasıl yapabilirim? Değil mi? Peygamber bir şey yapmıyorsa biz bunu nasıl yapabiliriz? Sünneti Türkiye'ye delil bu. Sonra Teala onun sadrını, kalbini açıyor. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o sebep yoktu. Yani Kur'an unutulur diye o sebep yoktu. Sebep sonradan ortadan çıktığından dolayı Ebu Bekir radiyallahu teala an diyor ve cem etmek için Zeyd ibni Tabit'e başvuruyor. O da aynısını diyor. Diyor ki peygamberin yapmadığı şey ben nasıl, nasıl yaparım diyor. Bak sahabenin nasıl anlıyorlar hemen. Dinde nasıl ben yenilik çıkartabilirim? Peygamberi yapmamış ben yapabilir miyim diyor. Sonra onun da kalbi açılır ve Kur'an'ı cem ediyorlar. Buradaki Kur'an'ın cem edilmesi, musaf haline getirmesi masalihul mursale, maslahattandır. Maslahat nedir? Maslahat şudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve zamanında bir sebep yoksa, sebep sonradan ortadan çıkmışsa onu biz yapmamız caizdir. Aynı bu kıssada olduğu gibi. Kur'an unutulması, Peygamber yaşadığı halde, yani Kur'an unutulması zaten Peygamber aralarında. Sebep yok. Ama sonradan sebep ortaya çıkıyor. O da nedir? Kurallar ilim ehli vefat ettikten sonra korkuyorlar. Unutulur değil. Sonradan cem ediyorlar. Dolayısıyla buna ne diyor? Maslaha el-mursale diyorlar. Yani bu maslahattan dolayıdır. Sebep sonradan ortaya çıkarsa bunu yapabiliriz. Anlayabildiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> bu bilindikten sonra kardeşler birçok insan Bu bidatta veya bazı izafi bidatlar yapıyorlar. İzafi bidat daha önceden de açıklamıştık. Bidatlar iki kısım. Asli bidat, hakiki bidat ve izafi bidat. Hakiki bidat yani yani e, peygamber vasabı hiçbir hiçbir şekilde bunu yapmamışlar. Ne gibi dönmek gibi, şiş batırmak gibi bunların hepsi hakiki bidattır. Ne peygamber yapmış ne de ashab yapmış. İzafi bidat ise kendi haddi zatında bidat değildir. Ancak onu bir zamana veya mekana veya bir keyfiyete taksisleştirdiğinden dolayı bidat olmuştur. Zikir çekmek bidat değil. Ancak bir zamana veya bir mekana veya bir keyfiyete taksisleştirdiğin zaman sonradan gelen bir şey onu bidat yapmış. Buna da izafi bidat deniliyor bazılar diyor ki işte bu izafi bidatı yaptıkta, yaptıklarında bunda ne kötülük var ki Allah Allah deme, demekte ne kötülük var ki işte e, topluca <gülüyor> zikre diyoruz işte bunda ne kötülük var ki diyorlar cevap olarak deriz ki eğer bunda hayır olsaydı güzellik olsaydı İmam Mali'nin dediği gibi peygamber ve ashab bunu yapardı bu hayırda mecbur bize geçerlerdi Bu hayrı bize öğretirlerdi, geçerlerdi. Dolayısıyla yapmadıklarına göre dinden olmadığından dolayı yapmamıştır. Bundan dolayı İmam Malik rahimullahu teala diyor ki kim dinde bir bidat icat ederse onu güzel olarak görürse, hasene olarak görürse bu kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dine, risaletine hiyanet etmiş demek isterdir. Niye? Çünkü bakın Bir kişi güzel bir şey icat, bidat icat ettiği zaman şunu demek ister. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu biliyordu veyahut da bilmiyordu. İki ihtimal var. Ya biliyordu ya bilmiyordu. Bilmiyordu dese Muhammed'in bilmediğini sen nasıl biliyorsun? Sapık, dalalet ve sapıklığa düştü. Ya biliyordu dersen deriz ki biliyordu da bize ya anlattı ya anlatmadı. Dese ki bize anlattı. Deriz ki hani nerede? Göster anlat. Hangi hadiste geçiyor? Dese ki bize anlatmadı. Deriz ki sen peygamberin risaletine, peygamberliğine hiyanet etmiş olduğunu iddia ediyorsun şu an. Nasıl peygamber peygamberliğini anlatmadı? O cennete götüren bütün yolları bize açıkladı. Cehennemden uzak tutan bütün yollarda bize, bize açıkladı. Nasıl bunu dersin? Her halükarda kişi dalalet ve sapıklığa düşmüş oluyor. Dolayısıyla dinde E, dinde her yenilik bidattır. Bundan dolayı diyoruz ki eğer bunda hayır olsaydı meşhur peygamber vasabı bunu yapardı. Yapmadıkları göre bunda bunda hayır yoktur. Onlara yeten din sana da yeter. Kafidir, yeter. Dolayısıyla sana düşen onların sünnetine uymaktır. Bundan dolayı Said ibn Musaib rahimehullah Teala bir kişinin iki rekatlık namazı 4 rekat olduğunu e, kıldığını görüyor. Adam diyor ki Allah beni namaz kıldığımdan dolayı mı cezalandıracak diyor. i̇bn Mes'ud diyor ki hayır sünnete muhalefet ettiğinden dolayı Allah seni cezalandıracak diyor. Dolayısıyla buradaki önemli olan e, sünnete muhalefet etmemektir. Peygamber nasıl yaptıysa bir şey yapmadan önce onu bir araştır. Peygamber yapmış mı yapmamış mı? Asap yapmış mı yapmamış mı? Yapmamışsa sonra bir daha araştır ve bak nasıl yapmışlar. Nasıl yapmışlar? Onu araştıklarını sonra o ameli yap. Yok nasıllığını öğrenmeden de, öğrenmeden de e, yapma. Bundan dolayı İbn-i Mesud radıyallahu teala anhu diyor ki, nice hayır isteyenler var ki o hayır onlara isabet etmez. Yani sen hayır istiyorsun belki ama sadece hayır, güzel niyet yetmiyor. Bilakis sünnete uyman uyman şarttır. Bundan dolayı Allahü Teala diyor ki, Femen kana yerju liqa'a rabbihi kim Rabbine kavuşmak istiyorsa amel amelen salihan salih bir amel yapsın ve la hüşrik bi rabbi ahad hiçbir şeyle şirk şirk koşmasın. Salih amel Fudayl İbn Ayyad'ın dediği gibi salih amel iki şeyde olur, iki şartla. Birincisi niyeti güzel olacak, ikincisi de ikincisi de sünnete muvafakat edecek. Sünnete uyacak. Sünnete uymayan her amel salih değildir ve dalalet ve sapıktır. Bu bilindikten sonra kardeşler başka bir tenbih. Şatıbî bi Rahimullahu Teala diyor ki her bidatta bir nevi küfür vardır. Bir nevi küfür vardır diyor. Bunu Şeyhülislam İbni Temi As-Sarim mesrul İslimi kitabında da ikrar ediyor. Nasıl bir nevi küfür vardır? Çünkü kişi bidat işlediği zaman dine yeni bir şey çıkardığı zaman haram olan bir şeyi helal kılmış oluyor. Haram olan bir şeyi helal kılmak nedir? küfürdür. Dolayısıyla bidat işlediği zaman bir nevi küfür işlemiş oluyor. Ancak bu kişiyi tekfir edemiyoruz. Çünkü e, geçerli bir tevhilleri olduğundan dolayı, geçerli bir tevilleri yorumları olduğundan dolayı bunu dinden zannettik, zannettiklerinden dolayı, yapılabilir zannettiklerinden dolayı bunları tekfir edemiyoruz. Ancak her, bidat, her bidatta bir nevi e, bir nevi küfür vardır. E, ancak bu küfür tevil ettiklerinden dolayı, geçerli bir teviller olduktan dolayı dinden çıkmalarına manidir. <gülüyor> Bu bilindikten sonra Ebu Nuaym Rahimullah Teala İmam Şafi'den bir söz naklediyor. Diyor ki İmam Şafii Rahimullah Teala El-Bidatun Ev'an Bidat iki nevidir, iki kısımdır diyor. Bidatun Mahmudeh güzel bir bidattır diyor. Mahmud, övülen güzel bir bidat. Sonra diyor ki o da ve O güzel bidatta kitap ve sünnete muvaffakat eden uyan, mutabakat eden bidattır. İkinci bidatta Kur'an ve sünnete uymayan bidattır. Bu da mezmum, zemmedilmiş kötü bir bidattır diyor. Bazı insanlar İmam Şafii'nin bu sözünü kendi bidatlarını doğrulamak için delil olarak getiriyorlar. Halbuki İmam Şafii rahimullahu teala burada diyor buradaki bidattan kastı lügavi manada bidatı kastediyor. Çünkü diyor ki, güzel bidat yani lügat manasındaki bidatı kast ediyor. Kitap ve sünnete uyan. Dolayısıyla kitap ve sünnete uyan aslında bidat, aslında bidat e, değildir. E, bidat olmadığına göre sen istersen bunu bidat diye isimlendir, istersen başka bir isim diye isimlendir, önemli değil. Bizim için önemli değil ama önemli olan Kur'an ve sünnete uymasıdır. O önemli olan Kur'an ve sünnete, sünnete uymasıdır. Bir kişi gelse, Kur'an ve Sünnet'e uyan bir amel yapsa, buna da bidat derse, deriz ki yanlış söylüyorsun, bu bidat değildir ama e, yaptığın şey Kur'an ve Sünnet'e uyuyorsa bunu inkar etmeyiz. <gülüyor> bu bilindikten sonra bazı insanlar e, hadis, Ayşe radıyallahu teala anhanın hadisinde geçtiği gibi "Men اهدذ في امرنا هذا ما ليس منه فورت Kim bizim sünnetimizin dışında, dinimizin dışında bir şey icat ederse orad dolunmuş hadisi hakkında diyorlar ki fi emrine hade, maalese minhu, ondan olmayan, dinden olmayan şeyde bir şey icat ederse red dolunmuştur. Bunun mefhumu yani dinde olan bir şey icat ederse red dolunmuş değildir diyorlar. Dolayısıyla güzel bidat yapabiliriz diyorlar. Anlayabildiniz mi? Hadiste geçiyor ki ma minhu dinden olmayan bir şey icat etmek reddolunur. Dolayısıyla dinde olan bir şey icat etmek reddolunmaz. Bu manayı anlıyor. Biz de diyoruz ki dinde olan bir şey icat etmek doğru reddolunmaz. Ama bu dinde olan bir şey, dinde olan bir şey ki dediğimiz masalihun demin ki dediğimiz işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanda sebep. Yoksa sebep sonradan ortaya çıkmışsa biz yapabiliriz. Bu dindendir demektir. Ve Peygamber'in zamanda bir mani varsa, sonra yapamadıysa, sonradan o mani ortadan kalkmışsa biz onu yapabiliriz. Buradaki kasıt da, buradaki kasıtt da e, odur deriz. Bu bilindikten sonra kardeşler, geçen hafta bir kaydı zikretmiştik. Dedi ki, her bidata giren, her bidat yapan insan Ee, bidatçı olacak diye bir kaydı yoktur dedik. Değil mi? Her bir, her bidat yapan insanı bidatçı ilan etsek yani dünyada çok az e, kişi salim kalır. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet'in kaydesi e, insan bazen hata yapabilir, bazen hataya düşebilir. Bundan dolayı da kişi hemen bidatçı bidatçı olmaz. Bundan dolayı Şeyh Hristam İbni Teymi Rahimullahu Teala El-Kadî Şu ayeti Bel-Acibtu Allah-u Teala'nın etmesi, şaşırma ayetini e, tevil ediyor. Hataya düşür. E, Şeyhul İslam ibn-i Tehmi r.a. diyor ki Hataya düşmesine rağmen o Müslümanların büyük imamlarındandır diyor. Dolayısıyla bir hatadan dolayı kişi hemen hemen bidatçı olarak ilan edilmez diyor Şeyhul ibn-i Aynı şekilde başka bir örnek veriyor. İbn-i Huzeymi r.a. İnnallâhe halâqâ Adem alâ sureti Allah Adem'i kendi suretinde yarattı. Hadisi İbn Huzeyme tevil ediyor. Diyor ki Allah yani Adem'in kendi suretinde yarattı. Ademe Adem'in suretinde yarattı diye tevil ediyor. Ona rağmen İbn Huzeyme bu ümmetin en büyük alimlerinden, imamlarından. Dolayısıyla birkaç hatadan dolayı kişi kişi veya her bidat yapan kişi bidatçı olacak diye bir kayda bir kaide yoktur. Peki ne zaman bu olabilir? Ne zaman kişi bidatçı olur? Geçen hafta da zikrettiğim zaman ehl sünnetin umun bir kaydesine muhalefet ettiği zaman ne gibi? ehl sünnet diyor ki sıfat ayetleri tevil edilmez. Bu kulli bir kaydedir. Kulli bir kaydedir. Kişi dese ki bu kulli kaydede muhalefet ederse ehl sünnete dese ki sıfat ayetleri tevil edilir veya tefvid edilir. Manası bilinmez dese bu kişi kulli şeyde muhalefet ettiğinden dolayı direkt ben ehl-i sünnetten çıkmış olur. Veya bu cü veya cüz'i hatalarda muhalefet ederse. O kadar hatalar var ki bu cüz'i hatalar toplasan bir büyük o koskocaman hata olacak. Kulli bir kayda yerine geçecek. O zaman da ehl-i sünnetten çıkar. Veyahut da ehl-i sünnet ile bidat arasında meşhur olan şeylerden muhalefet ederse. Ne gibi? Örnek verdiğimiz gibi devlet reisine baş kaldırmak çıkış etmek, onların aleyhine konuşmak nedir Müslüman devlet reislerin? Bu bidattır, sapıklıktır. Ehli sünnetten çıkarır bu. Neden den sünnetten çıkarır? Çünkü bu konu özellikle ehli sünnet ile bidat ehli arasında, Mutezile ve Hariciler arasında çok meşhur bir konu olmuş. Çünkü Mutezile ve Harici baş kaldırılır diyor. Ehli sünnet baş kaldırılmaz diyor. Bu meşhur konuda sen muhalefet ettiğin zaman cüz'i mesele olsa dahi Meşhur olduğundan dolayı Ehl-i Sünnet ile bidat arası arasında Ehl-i Sünnetten çıkmış olur. Bu bilindikten sonra kardeşler ilim Ehli Şatibi rahimehullah teala gibi diyor ki bir kişinin cahil olması onu bidatçı, bidatçı olma bidatçı olarak ilan etmeye mani değildir. Yani bir kişi cehalet cahil olarak bidat yapsa ve bu bidat Ehl-i Sünnetten çıkaracak bir bidatsa cahil olsa dahi bu kişi bidatçı ilan edilir diyorlar sonra şu şeyi getiriyorlar, Ebu Hatim ve Ebu Zura'nın sözünü, Ebu Hatim ve Ebu Zura diyor ki, kim Kur'an mahluktur derse, yaratılmıştır derse, dinden çıkar. Kim cahil olarak yaratılmıştır derse, cahil olarak dinden çıkmaz ama bidatçı olur. Dolayısıyla velev ki kişi cahil olsa dahi, bu üç şeyde ehli sünnetten çıkaracak bu şeylerde cahil olsa dahi, yapsa bu kişi bidatçı ilan eder. Ancak Şeyhülislam İbn Teymiye rahimehullah Teala burada bir kayda getiriyor. Diyor ki bu şu şartıyla. Ehli sünnet ile ehli bidat arasında meşhur olan bir konuda olursa bu. Yani ehli sünnet ile ehli bidat arasında meşhur bir konu var. Bu konuda ehli sünnete muhalefet ediyor. Ancak bilmiyor cahil bir kişi. Ha burada bilmese dahi bu kişi ehli sünnetten ehli sünnetten çıkmış olur diyor. Ee, Şeyhülislam İslam İbn Teymiye rahimehullah Teala Peki kardeşler geçen hafta bir kayda zikretmiştik. Dedik ki sünneti terkiye, terki sünnet yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi terk etmişse hiçbir zaman yapmamışsa ve ona yapmaya sebep varsa ona rağmen yapmamışsa ve bir mani yoksa ona rağmen yapmamışsa bizim de yapmamamız sünnettir. Yaparsak bidata, bidata gireriz demiştik. Peki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bunu yapmadı. asap bunu yapmadı. Nereden anlayacağız yapmadıklarını? İki şeyden anlarız. Bir, ya sünnette apaçık geçerse, peygamber bunu yapmadı diye apaçık geçerse. Ne gibi? Misal sünnette apaçık geçiyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayit, bayram namazından ne? E, bayram namazından önce namaz kılmadı diye apaçık geçiyor. E, sen de kılarsan o zaman bidata girmiş olursun. Apaçık geçiyor. Veya sünnette geçiyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayramlamazı için ezan okumadı. Apaçık geçiyor. Peygamber bunu yapmadı. Dolayısıyla sen yaparsan bidate girmiş olursun. Ya apaçık sünnette geçerse peygamber yapmadı dediği ve ashab yapmadı diye geçer. Veyahut da bize bize bir rivayet nakıl olunmamışsa bu peygamberin yapmadığına delildir. Bu peygamberin yapmadığına delildir. Yani apaçık bir delil yoksa bir rivayet yoksa, hadiste bir şey yoksa peygamber yani insanların yaptığı şey bize kadar ulaşmamışsa hadiste bunun delili yoksa demek ki peygamber ve bunu yapmamıştır. Çünkü ashab peygamberden gördüğü her şeyi naklediyordu. Hatta namazda sakalının oynamasını dahi ashab bize nakletmiş. Hatta tuvalette nasıl davranacağını dahi ashab bize nakletmiş. Allahu Teala bu dediği korumuştur. Dolayısıyla meşru olan İslam'dan olan her şey bu zamana kadar ulaştırmıştır Allah-u Teala. Çünkü bu din korunmuştur. Yok bazı şeyleri Allah'a ulaştırmadı dersen din kamil. Ya o zamandaki din kamildi ama bu zamanda din kamil değil demiş olursun. Çünkü din her zaman kıyamete kadar din dindir. İslam İslam'dır ve kamildir. Bize kadar ulaştırmadı dersen o zaman şunu demiş olur. Allah dinini korumadı. Bazı dinden bazı şeyler unutuldu, bize kadar ulaşılmadı. Demiş olursun ki bu da, bu da ve dalalet ve sapıtlıktır. Dolayısıyla dinde olan her şey bize kadar ulaşmıştır. Ulaşmadığı zaman anlıyoruz ki bu dinden dinden dinden değildir. <gülüyor> bu gibi şeyler bilindikten sonra e, bidatlardan bazı örnekler verelim ve dersimizi dersimizi kapatalım inşallah <gülüyor> veya örneklerden önce başka bir şeye geçeyim kardeşler bidat ehliyle nasıl muamele etmemiz lazım yani biz bir bidatçı gördüğümüz zaman onunla davranışımız nasıl olması lazım ilim ehli <gülüyor> ittifak ile Hecir bir insanı terk etmeyi, onunla konuşmamayı meşru kılmıştır ancak şartları ile birlikte. Hecir yani bir kişiden uzak durmak, onunla konuşmamak, selam dahi vermemek iki kısımdır. Birincisi bir kişiyi terbiye etmek için. Bir kişiyi doğru yola getirmek için hecir var İslam'da. Yani ben bir kişiyi gördüm kişiyle ben konuşmazsam belki o kişi pişman olacak yaptığından ve ne yapacak? Doğru yola girecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gitmeyen üç kişiye yaptığı hecir gibi. Hecir etti. Sonra onlar tövbe etti. Ve allah Teala da tövbelerini kabul etti. Bu birinci hecir. Bu bu meşrudur. Ancak şartlarıyla bazen insana hecir edersin. Özellikle günahkar insanları bazı insanları terk edersin, hecir edersin, ben bunu terbiye edeceğim, doğru yola götüreceğim diye. Ama bazı insanlar güçlü, kuvvetli, bütün dünya hecir etse dahi umurunda değil. Bu, kişi, bu kişiyi hecir etmek o zaman doğru olmaz. Değil mi? Sen onu özellikle günah ehli için, masiyet ehli için o zaman bu kişiye ne yapman lazım? Nasihat etmen lazım. Yavaş yavaş, güzel güzel nasihat etmen lazım. İkinci hecir de, kendini koruman için hecir. Kendini, kendini koruman için hecir. Bu da nedir? Özellikle bidat ehlini gördüğün zaman bidat ehliyle konuşmamandır. Niye? Çünkü onlarla konuştuğun zaman, onlarla yeterli ilmin olmadığı halde onlarla münakaşaya girdiğin zaman belki de o kişi bir şüphe atacak ve kalbine o şüpheden isabet edecek ve ölene kadar o şüphe kalbinde kalacak. Belki de Belki de sapıklığa doğru gitmiş olacaksın. Bundan dolayı ilim ehli bidat ehliyle oturmayı, gezmeyi, onlarla yemek yemeyi caiz görmemiştir. Ve ilim ehli şunu demiştir, kim bidat ehliyle gezerse o onlardandır. Bidatını saklayan, bir kişi bidatını saklayabilir ancak arkadaşını saklayamaz demişlerdir. Sen bidat ehliyle gezdiğin zaman onlardan olursun. Ancak bir şartla onlara nasihat ettiğin zaman, doğruluğu anlattığın zaman, ilmin olduğu zaman tabi ki bu. İlmin olduğu zaman onlarla konuş anlat, hakkı anlat bunda bir beysi yok, bilakis vacip sana ancak ilmin olmadığı zaman sakın ha sakın, ha, sakın onlarla gezme onların arasında bulunma. çünkü kalbine şüphe girer bunun dolayı şöyle bir kıssa anlatılıyor adamın bir tanesi pazardan bir keçi almış siyah bir keçi bu keçiyi al alıp sırtına yüklemiş eve gidiyor hırsızlar toplanmış Bunu Abdülmahsin Abbat anlatmıştı. Hırsızlar toplanmış demişler ki bu keşiyi biz bundan nasıl çalabiliriz? Bir plan yapmışlar demişler ki hepimiz diyeceğiz ki bu köpeği nereden aldın? Ala hal. Adam giderken hırsızın bir tanesi demiş ki subhanallah demiş ilk defa köpek taşıyan adamı gö görüyorum demiş. Kafayı mı yedin ne köpek taşıyorsun demiş. Adam demiş kızmış görmüyor musun demiş kör müsün demiş bu köpek değil keçi demiş. İlk zamanda inkâret kızması çok artmış. Sonra terk etmiş, gitmiş, ikinci hırsız da be oradan demiş, ''Bu köpeği kaç paraya aldın?'' demiş. Adam demiş, ''Ya sen görmüyor musun? Bu köpek değil, keçi.'' demiş yani. Onu da bırakmış, gitmiş. Üçüncü hırsız yine, ''Ne güzel köpeğin var.'' demiş böyle. Adam demiş, ''Ne köpeği ya?'' demiş. yani ''Bu keçi, demiş görmüyor musun?'' demiş. Dördüncü da aynı, beşinci da aynı, altıncı, yedinci, sekizinci derken sonuncu, tam, sonuncu hırsız gelmiş demiş bu köpeği bana satar mısın? Sonra adam inanmış bu köpek olduğunu. En sonunda inanıyor ve keçiyi bırakıp gidiyor ve hırsızlar o keçiyi alıyor. Bu kıssadan çıkartılacak bir fayda var. O da nedir? Kişi bidatçıların arasında bulunursa, Bir bidatı birkaç defa duyarsa veya çok defa duyarsa ilk başta onu inkar edersin. Kızarsın. Karşı çıkarsın ama sonradan hafiflersin, hafiflersin. En sonunda o bidatı kaparsın ve bidatçı olursun. Allah göstermesin belki de dinden dahi çıkabilirsin. Bundan dolayı kardeşler bidatçılarla gezmemeye veya onları dinlememeye dikkat dikkat edilmesi gerekir. Dikkat, dikkat edilmesi gerekir ala kullal bilgisadelardan bazılarına örnek verirsek eee temsil temsili Türkçede örnek örnek yok elle temsil heykeller tiyatro tiyatro tiyatro bazı insanların tiyatro yaparak işte işte Filistin'i canlandırıyorlar. Madrid taşlamayı işte Filistinlerin taşlamayı canlandırıyor. Cihatı canlandırıyor. Tiyatro yapıyorlar. Böyle sahabeyi canlandırıyorlar. İşte insanları İslam'a teşvik ediyorlar. İslam'a çağırıyorlar. Bu gibi tiyatrolar bütün bunlar bütün bunlar bidattır. Niye? Çünkü birincisi bu, burada bir yalan vardır. Çünkü tiyatroda adam diyor ki ben senin babanım, sen benim çocuğumsun. Yalan söylüyor resmen çünkü öyle bir şey yok halbı babası değil birincisi burada yalan vardır İkincisi de e, kişi burada ne yapmış oluyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tiyatro yapabilirdi bir mani yoktu yani tiyatro yaparak insanları İslam'a çağırabilirdi yani temsil edebilir birkaç sahabe der ki işte e, tiyatro yapabilir o zaman da yapma imkanları var yapabilirlerdi e, bir mani yoktu sebep de vardı sebep ne? insanları İslam'a davet etmek İslam insanları İslam'a teşvik etmek sebep var bir mani de yok ona rağmen peygamberi yapmamış dolayısıyla sen yaptığın zaman ne olmuş oluyor ne olmuş oluyor bidate girmiş oluyorsun dolayısıyla tiyatro bu gibi şeyler İslami tiyatro dedikleri güya bütün bunlar bütün bunlar iş bütün bunlar dalalettir bazı insanlar özellikle İhvan-ı bu gibi tiyatrolar çok yapıyor Ve şunu delil getiriyorlar tiyatroya. Ebu Hureyre'nin hadisinde üç kişi. Üç me me melek geliyor. Birincisine he? Ee, kel olarak geliyor. İkincisine ama olarak geliyor. kel olarak geliyor. Üçüncüsüne baras hastalığı. Baras ne? Cilt beyaz, cilt, cilt, cilt beyaz hastalığı olarak geliyor. Diyor ki bak melek de burada temsil tiyatro yapmış. Dolayısıyla bizim de yapmamız caizdir diyorlar. Cevap olarak deriz ki birincisi melek burada hakiki yapmış. Ya meleğin kö, çünkü melekler şekilden şekile girmeye Allahu Teala onlara öyle bir kudret vermiş. Onun kör olması veya e, kel olması veya beras hastalığı hakikidir. O şekle girmiştir. Dolayısıyla burada bir burada bir yalan bir de burada bir yalan yoktur. İkincisi melekler başka bir alemdir. Başka Allahu Teala'nın emriyle onu yaptılar. Biziyle ile melekleri kıyas etmek Bizi meleklere kıyas etmek e, caizde değildir. Dolayısıyla tiyatro bidattır kardeşim. Başka bir misal verecek olursak bazı insanlar bir yere açarken veya bir yere başlarken Kur'an okuyorlar. Kur'an ile açıyorlar. Bu da bidattır. Abdurazza Kafifi'nin dediği gibi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, bir mahal açarken veya bir yer açarken veya bir şey açarken Kur'anla ile her zaman başlamamıştır. Dolayısıyla kişi e, bu şey e, bidattır. Başka bir bidat ise kardeşler şahıslara veya cemaatlere tahazzup etmek. Hizipçilik. Bu İslam'da bu zamandaki en büyük bidattır. Maalesef çoktur. Yani gruplaşmak ve bir e, reis, bir lider tayin etmek o liderin her dediğini tutarım her men ettiğinde nehy ederim, men ederim. O lider için severim, o lider için buğz ederim. İnsanları da sevmem. Bu şüphesiz ki Şeyh İslâm İbni Teymi'nin dediği gibi bu ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hastır. Bu sapıklık ve dalalettir. Maalesef bu zamanda birçok gruplar, bir lider tayin ediyorlar. Bunun için severim, bunun için buğz ederim. Benim liderim, yani seversen benden olursun, Sevmezsen benden olmaz. Hatta cemaatleri görüyorsun. Bak. E, nurculuk, Süleymancılık, Şuculuk, Buculuk. Hepsinin akidesinin bir olduğunu görüyorsun. Hepsi maturidi. Hepsi sufi olduğunu görüyorsun. Ona rağmen birbirlerine buğz ettiklerini görüyorsun. Birbirlerini sevmediklerini görüyorsun. Niye? Çünkü bizim gruptan değilsin. Akideleri bir olmalarına rağmen. Dolayısıyla bu insanlar Sevmeyi ve buğz etmeyi kendi liderleri, kendi grupları için yapıyorlar. Ve şüphesiz ki bu sapıklık ve dalalettir. İslam'da Allah için severiz, Allah için Allah için buğz ederiz. Ancak Allah için severiz, Allah için buğz ederiz. Bundan dolayı Selef Teala şöyle demiştir. Bir kişi bir liderine hatasını görürse, büyük bir bidatını görürse ve halen o kişiyi sevmeye devam ederse Bil ki o kişi onu Allah için sevmiyordur. Bilakis kendi grubundan, kendi lideri olduğundan dolayı seviyordur. Bundan dolayı biz ehl-i sünnet olarak kimseyi ister İbni Teymiye olsun, ister İbni Kayyem, ister Muhammed İbni Abdülhar biz bunları Allah için severiz. Ehl-i sünnet olduklarından dolayı severiz. Yoksa bizim liderimiz, bizim hocamız değil, değil e, böyle bir şey yapmaz, yapmayız. Peki şöyle bir soru sorabiliriz. Peki Selef'ten bazıları diyor ki işte kim İmam Ahmed'i severse bil ki o Ehl-i Sünnettendir falan. Değil mi? Selef'ten birçok rivayetler var. Deriz ki evet, İmam Ahmed'i seven Ehl-i Sünnettendir. Ona buğzeden Ehl-i Bid'attandır. Ancak selef burada kastı nedir? Genellikle İmam Ahmed'i veya İbn Teymiye'yi veya Muhammed İbn Abdullah'ı sevmeyen insanlar onun şahsiyetinden dolayı sevmiyorlar. Ne için seviyorlar? Akidesinden dolayı seviyor Yoksa adam onunla birlikte yaşamamış. Onunla bir alacak vereceği de yok. Şahsi bir meselesi de yok. Ama sevmediklerin dolayı, akideden dolayı sevmiyordur. Dolayısıyla o kişi onları sevmemesinin sebebi onların akidesine buğz dolayı, selef akidesine buğz dolayı sevmiyorlar. Dolayısıyla biz de seni onun için sevmiyoruz. Çünkü sen onu akidesinden dolayı sevmiyor. Dolayısıyla dönmüş oluyor, dine dönmüş oluyor. Biz de sevmezdin dinden dolayı sevmemiş oluyoruz. Bundan dolayı İmam Ahmed deniliyor ki İbnü Kureyip seni senin hakkında böyle konuşuyor. İmam Ahmed diyor ki Rajaun Salih Uptiliye bir İbnü Salih bir kişidir. Benimle imtihan olunuyor. Bak şahsi bir mesele olduğundan dolayı İbnü İmam Ahmed hemen demiyor. Bu adam bidatçı, bu adam sapık demiyor. Şahsi bir mesele olduğundan dolayı diyor ki bu adam salihdir. Benimle iktisla olunuyor, imtihan olunuyor. Dünyevi meselesi. Ancak dini bir mesele olduğundan olursa İmam Ahmet affetmez. Hemen der ki bu adam bidatçı bundan bundan uzaklaşındır. Başka bir örnek verin Bir kişi İbn-i Hüseymi rahimullahu teala ile bir problem olsa misal. Tarla alacak verecek problemi. İşte İbn-i Hüseymi hakkında kötü konuşuyor. Çünkü tarla meselesi var. Dünyevi bir mesele. Bu adama der miyiz sen bidatçı oldun? Diye. Demeyiz. Çünkü o şahsi bir mesele. Ancak bu kişi, bir kişi onun hakkında dini bir şeyden dolayı buğz ediyorsa, sevmiyorsa, anlarız ki bu kişi onu dinden dolayı sevmiyor, akidesinden dolayı sevmiyoruz. Dolayısıyla biz de seni akideden dolayı sevmeyiz deriz. Yoksa bir kişiyi lider tayin edip onun için sevmek, velev ki şahsi bir mesele olsa da, onun için sevmek, onun için buğz etmek, bu hizipçiliktir ve İslam'da İslam'da yoktur ve buna buna dikkat etmemiz gerekir. Maalesef birçok grupta, E, grupta bu e, vardır. Allahü u Teala'dan e, afiyet isteriz. E, bu kadarla iktifa edelim biz. Allahü Teala duyduğumuzu e, faydalanıp hayatımızda tatbik etmemizi nasip etsin. E, bidatlardan da uzak durmamızı bizi nasip etsin. sünneti evet. mudafa edenlerden etsin. Evet. Ve sallallahu aleyhi seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ehli hocamıza yapmış olduğu bu hayırlı sohbetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Allahu Teala kendisini yapmış olduğu bu sohbetin karşılığında mükafatlandırsın. Aynen. Konuyla alakalı olarak e, sizlerin arasında e, sorusu olan arkadaşlarımız varsa öncelikli olarak onları tercih edeceğiz. Daha sonradan da internet aracılığıyla bize gelen kardeşlerimiz var. Onların da bu meseleyle alakalı soruları varsa hocamız elinden geldiğince bu sorulara cevap vermeye çalışacak. Evet. Hocam, bazı hocalar burada bunlar, namazlardan sonra bazı bidat olan Kur'an'lar okuyorlar. Mesela bizde burada şimdi ne yapmamız gerekiyor? Biz zikir çekiyoruz. Hoca Kur'an okuyor. Evet. Şimdi Kur'an ve zikir karşı karşıya görüyor veyahut da gitmemiz gerekiyor anında. Kur'an'ı mı dinlememiz lazım? Yoksa dinlememiz mi lazım? <Gülüyor> Kur'an'ı Kur okuduğunuz zaman dinleyin ayeti. İmam Ahmed'in dediği gibi icma ile bu e, namazdadır. Yani Kur'an'ı okunduğu zaman dinlemek bu icma ile namazdadır e, vacip olan. E, dışarıda okunduğu zaman bunu dinlemek farz değildir. Vacipte de değildir. Dolayısıyla gidebilirsin. E, onun bidat, Bu bidatlarına iştirak etmek de doğru değil. Sen zikirini çekersin isterse veya gidip yolda zikirini çekebilirsin. Evet. Anlaşıldı mı? Başka bir soru daha alacağım. Mesela rükudan doğrulunca bazı alimler diyorlar ki el bağlanır, bazı diyorlar ki el bağlanmaz, bazı diyor ki bidat bağlanır evet. diyorlar. Şimdi bu ikisini nasıl birleştirmek gerekiyor? Bu bidat diyen alimler, Şeyh Elbani gibi rahimallahu teala, bu fiile belki bidat demiştir. Ancak hiçbir zaman bunu yapanı bidatçı olarak görmemiştir. Buna ayırt etmek lazım. Yani hiçbir zaman bunu yapanı bidatçı olarak Ee, bunu yapanlar bidatçı dememiştir. Bilal ki sorulduğunda demiştir bu benim görüşüm ancak hiçbir zaman bunu yapanlar bidatçı değildir ee, demiştir. Ha, senin şey yapman gereken nedir? Ee, bu konuda doğru olan görüş e, neyse kendi kanaatına göre ona uyarsın. Ancak bunu yapanları da bidatçı değil ilan etmek doğru değil. Dersin bu hatadır veya e, sünnetin hilafınadır kendi kanaatına göre ne, ne yapmak istiyorsan, hangi görüş daha güçlüyse ona göre amel edersin senden. Evet, başka bir dertlerle alakalı özellikle. Evet. Soru, soru. Evet. evet. Hocam bazı gelenekler var. Mesela diyelim İslam gelmeden önce Arap olan da gelenekler var. İslam'a bir karşı yer yok. İslam'a giriyor. Öncelikle nikah mesela. Ney? Nikah mesela. Arap yolda önce var mı? Nikah. nikah. Mesela İslam'a bir karşı bir şey yok. İslam'a girmiş yani. İslam'da evet. şey yok diyor. Al yani buradaki kayda kural nedir? Geleneklerle ne alakalı. Kayda kural şu. Türkiye çocuk kesiyorum. Sen bidat diye kesip bakıyorsun. Onlar kuruyor. Kucaklaşıyor. Ya sünnette var mı yok? Demek bidat. Böyle biz insanlar var. Buradaki kural kaydı nedir? Yani, gelenek şer'i. Kur'an kaydı şu. I ibadetler ise bunlar. Şüphesiz ki, gelenek, ecir veya sevap bekliyorsan burada gelenek görenek itibar edilmez. Çünkü bunu ancak Allah ve Resulü hükmedebilir. Ancak Kur'an ve sünnette gelenek veri göre, görene veya adetleri örfe muhalefet etmeyen bir şey yoksa bu gelenek görenekleri yapabilirsin. Bir şartla Kur'an ve sünnete ters düşme düşmediği müddetçe. Kur'an ve sünnete muhalefet ederse, ters düşerse bu gelenek görenek mulga ilga edilmiş, sayılmaz, itibar edilmez. Ancak ters düşmüyorsa bu gelenek ve görenekle uymakta bir beis yoktur. Evet. Bizim camide hoca ezan okuduktan sonra oturuyor şey işte Kur'an okuyor namaz kılana kadar. Bu caiz midir? Yani bidat midir? Dinlemek gerekir mi? yoksa? Şöyle eğer bu kişi özellikle ezan okuduktan sonra Kur'an okumak faziletlidir. İyidir. İyidir faziletlidir, sünnettir derse, ecir alırsın özellikle Kur'an, ezandan sonra derse bu bidata girmiş olur. Ancak yok derse ki yani şunu insanlara anlatmadan, yani insanlar boş duracağında Kur'an dinlesinler bunda bunda bir beis olmaz. Ancak dese ki şunu insanlara gösterirse dese ki illa Kur'an'dan sonra ezan Kur'an okumak ezandan sonra Kur'an okumak faziletlidir. Ee, böyle bir şey derse o zaman bidata girmiş olur. Dün ben e, nikah me meselesinde birçok adetler, gelenekler, görenekler var. O meseleyi biraz daha anlaşılması için biraz açar mısın? Mesela işte duble takılması gibi, işte nikah yüzü takılması ha. gibi. Yani nikah dini bir ibadet midir? Değilse bunda bidatlar nasıl olur? Nikah normal olarak Ee, şeriatın gösterdiği şekilde nikah e, edilmesi gerekir. Ancak bazı örfler ve adetler şeriata de, ters düşen adet ve örfler vardır. Dediğim başta dediğim gibi şeriata ters düşüyorsa bu adet ve örfler itibar edilmez. Ters düşmüyorsa şeriat buna bir şey dememişse onda bir beysi yoktur. Mesela bazı örflerde e, gelinin e, yüzüne kırmızı şey, şey diyor. Bunda bir bez yok. Ee, ancak Kur'an ve sünneti tersse o zaman orada beyis olur yapmaması gerek. Ne gibi? Ee, yüzük takmak gibi. Nişan yüzüğü dedikleri. Yüzük takmak. Bunda bir problem var. Çünkü ilim ehli bunu haram kılmışlar. Niye? Çünkü birincisi bu yüzüğün ilk çıkma şeyi kafirlerden Hristiyanlardan ve şu sebeple çıkmış. İşte bu yüzük senin parmağında olduğu müddetçe ayrılmazsınız. Mutlu yaşarsınız. Dolayısıyla hakiki sebep olmayan bir şeyi sebep olarak görmüşler ve küçük şirke girmişler. Şirke girmişler. Bu yüzükler onu temsil ettiğinden dolayı ilim ehli bunu, bunu caiz görmemiştir. Bu deniliyor bir de genellikle papazlar yüzüğü taktıktan sonra İsa annesi ve babasının Ruhul Kudüs mü diyorlar? Onun ile sanat tek takdis ediyorum diye bir eline diğer eline şeydi Bir de annından yapıp <gülüyor> Öyle insanları evlendiriyormuş ve böyle e, böylece yüzük takmak oradan geldiğinden dolayı ilim ehli bunu kafirlerin şiarını tazim etmek, ihya etmek olduğundan dolayı ilim ehli bunu caiz görmüyorlar. Bu gibi şeylere dikkat edilmesi gerekir. Çünkü uyardığınız zaman bu, bu bizim geleneğimizdir de diyorsa işte diyeceksin ki bu bunlardan geldi. Bu kabul etmiyor ya. Yani. Bu Şöyle tamam ama ne? bunlardan geldi. <gülüyor> Aslı budur ee, ve e, bunu sebep olarak da görülüyordu. Dolayısıyla bu caiz değildir ilimelice diye açıklamak lazım. Evet başka bidatlarla ilgili özellikle e, soru soran arkadaşımız. Şöyle bir soru var. amellerin terki imanı bozar mı? amellerin terki amelin cinsini terk edersen tüm amelleri terk edersen imanın olmaz. Tüm salih amelleri terk edersen icma ile bu kişinin imanı olmaz. Bunun dışındaki amelleri terk edersen imanın olur mu olmaz mı? Bu da ilim ehli arasında ihtilaflı bir konu. O da sadece şu meselede namazı terk ettiğin zaman. Namaz amelini terk ettiğin zaman imanın olur mu olmaz mı? Bu e, İmam Ahmet İbni Hanbel, Selef'ten birçoğu, hatta İbn Teymiye sahabenin icmasını naklediyor. Namazı terk eden, bu ameli terk eden kişi kafir olmuş oluyorlar. İmanı tamamen gitmiş olur diyorlar. Bazı alimler de diyor ki yok imanı e, vardır ama nakıstır. Diyorlar. Doğru olan görüşte namazı terk eden kişinin Allah-u Alem doğru olan görüş e, dini olmamasıdır. Evet arkadaşlar. E, Mesut hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadı. Davetimize icabet etti. iki e, derste beri e, burada sizlerle bildiklerini paylaştı allah Teala ecrini, kat kat mükafatını versin. Amin. İnşallah e, bizler hem buradan size hem de e, internet aracılığıyla bizi den, dinleyen kardeşlerimize e, şunu ilan etmek istiyoruz. 26 Şubat e, Cumartesi günü inşallah derneğimizin yeni yerinde e, bir misafirimiz olacak. Kuveyt'ten Şeyh Muhammed Hişam At Tahiri Ebu Salah gelecek. Onu karşılayacağız. Önümüzdeki, yani o cumartesinin sonrası olan cumaya kadar da İstanbul'da misafir edeceğiz. Bu süre zarfında internetten bu odadan mekan olarak da derneğimizin yeni merkezinden, yerinden programı yapacağız, icra edeceğiz. Herkese Bu vesileyle bunu bir daha daha duyurmayı duyurmak istedik. allah Teala hepinizden razı olsun. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü an la ilaha illa ent. Estağfirullah ve tuvalet.